Kral ve Eşleri Günlerden bir gün bir bilge öğrencilerine dört eşi olan bir kralı anlatmış. Büyük ve güçlü bir ülkeyi yöneten bu kralın dört eşi varmış. Kral en çok dördüncü eşini sever, bir dediğini iki etmez. Her şeyin en güzelini, en iyisini ona verirmiş. Kral üçüncü eşini de çok severmiş. Bu güzelliğin bir gün kendisini terk edebileceğinden korktuğu için onu çok kıskanır üzerine titrermiş. Kral ikinci eşini de severmiş. Kendisine karşı her zaman iyi ve sabırlı davranan eşi ne zaman bir derdi olsa daima onun yanında bulunur, sorunun çözümünde ona destek verirmiş. Kraliçe olan ise kralın birinci eşiymiş. Onu en çok seven, karşılık beklemeden seven, sağlığına ve hükümranlığına en büyük katkıyı sağlayan bu eşi olmasına rağmen kral bu eşini hiç sevmez ve onunla hiç ilgilenmezmiş. Bir gün kral ölümcül bir hastalığa yakalanmış. Yakında öleceğini anladı ve ve öldükten sonra yalnız kalmaktan çok korktuğu için eşlerinden hangisinin ölüm yalnızlığını kendisiyle paylaşmak isteyebileceğini öğrenmek istemiş. En çok sevdiği dördüncü eşine ölüm yolculuğunda bana eşlik etmek ister misin diye sorduğunda aldığı cevap kalbine bir bıçak gibi saplanan kısa ve net mümkün değil cevabı olmuş hayatım boyunca seni sevdim sen benimle birlikte ölmeyi kabul eder misin sorusuna üçüncü eşi hayır hayat çok güzel sen ölünce ben yeniden evleneceğim diye cevap vermiş ve kral bir kez daha yıkılmış her zorlukta her zaman yanımda olan, bana yardım eden sendin. Bu zorlukta da bana yardımcı olur musun sorusuna karşı ikinci eşinden. Bunun için bir şey yapamam. Olsa olsa sana mezarına kadar eşlik eder, güzel bir cenaze töreni yaptırır ve yasını tutarım karşılığını almış. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamakta olan kral... ...birinci eşinin sesiyle irkilmiş. Nereye gidersen git... ...seninle olurum... ...seni takip ederim. Ah diye inlemiş kral... ...keşke bir şansım daha olsaydı. Bilge... ...bu öyküyü anlattıktan sonra... ...aslında... Bizim de dört eşimiz var demiş öğrencilerde. Dördüncü eşimiz bedenimiz. Onun güzel görünmesi için ne kadar zaman, kaynak ve çaba harcarsak harcayalım. Öldüğümüzde bizi terk edecektir. Üçüncü eşimiz sahip olduğumuz servet ve statümüz. Ölür ölmez başkalarına yar olacaktır. İkinci eşimiz ise ailemiz ve dostlarımız. Tüm sorunlarımızı paylaştığımız bu kişilerin en son yapabilecekleri şey... ...bu dünyadan gözleri yaşlı bizi uğurlamak olacaktır. Ve eklemiş bilge ve birinci eş ruhumuz...